ve şerr-i umuri muhtesasatuhâ ve kulle muhtasaten bid'ah ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin muhterem kardeşlerim es selamü ve Rahmetullahi ve berekatühü Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim Allah sevgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmeti üzerindeki hakları dersimize silsile olarak devam ediyoruz. Bu dersimizde Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle tarafından kendisine verilen risaleti en güzel şekilde ve tam olarak tebliğ etmiştir. Buna iman etmenin farz olduğu. Allah Azze ve Celle kitabı keriminde buyuruyor ki, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَض۪يْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Bugün size dininizi kemale erdirdim ve nimetimi zenize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak da İslam'dan razı oldum buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a Arafat'ta iken Hac, beda haccında Arafat meydanında iken inmiştir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam daha sonra Medine'ye döndükten sonra yaklaşık 81 gün sonra aleyhissalatu vesselam vefat etmiştir. Bu ayet gösteriyor ki din artık Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ölümüyle birlikte kemale ermiştir. Ve dinimiz dinle alakalı meselelerde herhangi bir eksiklik veya tamamlanması gereken bir mevzu veya bir gedik ne yapmamıştır asla asla bırakmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam gecesi gündüzü gibi ap aydınlık olan bir yolda bizleri bırakmıştır ve kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bir mümin de şuna iman eder ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Allah Azze ve Celle tarafından kendisine verilen peygamberlik ve dolayısıyla tebliğ vazifesini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Allah Azze ve Celle de onun eliyle dini olan insanlar için razı olduğu seçtiği İslam dinini Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a Vesselam'ın eliyle tamamlamıştır. Ve Aleyhisselatu Vesselam'ın ölümüyle beraber... Artık başka bir gökten vahiy kesilmiş, başka bir peygamberin gelmesine de hacet kalmamıştır. Çünkü hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın vasıflarından bir tanesi de Ennehu Hatemun Nebiyyin, Allah Resulü Aleyhisselam Hatemun peygamberlerin sonuncusudur. Ki bu ayette Allah Azze ve Celle dinini kemale erdirdiğini, ve artık tebliğin tamamlandığını, bu dinin ancak ve ancak bu tebliğ ile anlaşıldığını ve bununla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğiyle Allah Azze ve Celle'nin bütün kullarına şeriatı biliyorsunuz ne olmuştur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleriyle tamama ermiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam ben size bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla ve asla benden sonra sapıtmazsınız buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ki sizler bazı şeyler soruyorsunuz. Benim hakkımda ne dersiniz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyorlar ki Neşhedü annike kad belaghta ve nasihat. Bizler şahitlik ederiz ki Allah'ın Resulü sen tebliğ ettin ve üzerine farz olan vahyi bize eda ettin, bize bildirdin ve bize nasihat ettin. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şahadet parnağını ümmet sahabesine karşı tutuyor. Allahüm meshed, Allahüm meshed, Allahüm meshed diyor. Allahım şahit ol, Allahım şahit ol, Allahım şahit ol. Ve İbn e Kesir rahimullah'ın tefsirinde rivayetine göre o gün bu sözü tam 40 bin tane sahabe söylemişti diyor. Allah kendilerinden razı olsun. Ki Allah Azze ve celle kardeşlerim, Kur'an'ın birçok yerinde, Aziz Kitabının birçok yerinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın üzerine farz olan o tebliğ vazifesini tam bir şekilde dile getirdiğini söylüyor. Ve buyuruyor ki, ya ey hurrasul, beliğma unzile min Rabbik, ey peygamber, Rabbinden sana bildirileni tebliğ et. Bu inlem teğel eğer böyle yapmazsan, tamam ben laqda Rabbinin risaletini tebliğ etmemiş olursun. وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ nas Muhakkak ki Allah seni insanlardan korur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir dinle, öyle bir vahiyle, öyle bir tebliğle geliyor ki kardeşlerim, Okun gün ki insanların yaşadığı hayatla ve dinle tabanı tabanına zıt. Cahiliyet düğümüne baktığınız zaman insanlık tamamen iflas etmiş. Din olarak yaşantı olarak müçte, e, topluluk olarak tamamen iflas etmiş durumda. Zenginin fakiri ezdiği, insanların çocuklarını, kız çocuklarını diri diri gömdüğü, kölelik şey artık tamamen insanlığın iflas ettiği bir durumda Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam geliyor o topluluğa ve insan ve diyorlar ki ve buyuruyor ki Hazreti ey insanlar gelin la ilahe illallah deyin kurtulun. Ve insanlar olabildiğine çok ilahlara tapan insanlar. Böyle bir ortamda Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam'ı vahiyle gönderiyor, ona tebliğ vazifesini veriyor ve minen Allah seni insanlardan korur buyuruyor. Çünkü kim ki Allah Azze ve Celle'nin bu tebliğ vazifesine soyunmuştur, Başta peygamberler ve onların varisleri olan alimler muhakkak insanlar tarafından eza göreceklerdir kardeşlerim. Bu Allah'ın bir kanunudur. Yani hiçbir peygamberler içerisinde belki de sadece bir Süleyman Aleyhisselam bir kral olarak yaşamış. Yusuf Aleyhisselam çok böyle badireler atlattıktan sonra felaha ermiş ama nice peygamberler gelmiş kavmi tarafından öldürülmüş. Kavmi tarafından işkence edilmiş ki en son bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nice işkencelere maruz kalmış aleyhissalatü vesselam. Beni ve diyor ki Allah azze ve celle <gülüyor> ey Muhammed aleyhissalatü vesselam senin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Beyan ki ona ale'r rasuli ille'l belagu'l mubin o peygamberin üzerine vazife olan onun görevi apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir ve yine Allah azze ve celle inne aleyke illa'l belag üzerine düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir buyuruyor Allah azze ve celle ki burada sahabenin Orada kırk bin kişi olan sahabenin de şahitliğiyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu tebliğini gerçek bir, tam bir şekilde yerine getiriyor. Ve o kırk bin kişi de şahit oluyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da o kişileri Allah'a karşı şahit tutuyor. Evet. Ki hiçbir kimse hem dünyada hem de ahirette ancak ve ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o eliyle gelen vahye tabi olmadıkça ne dünyada ne de ahirette saadeti elde edemez kardeşlerim. Ki bir insan iyi kötüden, helali haramdan e, ancak ve ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden başkasına tabi olmakta ne yapamaz bulamaz kardeşlerim. Ki bununla insan... Ebedi olan ahiret hayatını elde edebilir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl ki hatem Nebiyyin ise son peygamber ise Allah Azze ve Celle tam bir şekilde peygamberlerin içerisinde insanların hidayetine ermesine en hırslı olan birisiydi. Allah Azze ve Celle bunu ifade eden ayeti kerimesini diyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ Size kendi içinizden bir peygamber geldi. Azizun aleyhim anittum. Sizin diyor herhangi bir sıkıntıya uğramanız gerçekten o peygambere çok ağır gelir. Harisun aleykum raufur rahim Ve size karşı çok hırslıdır. Ve müminlere karşı da çok merhametlidir diyor o peygamber. Aleyhissalatu vesselam. Hakikaten öyleydi kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın siretine baktığımız zaman... İnsanların hidayeti için bu kadar uğraşan, bu kadar kendini hırpalayan, harap eden belki de başka bir kimse yoktu kardeşler. İnsanların hidayetiyle sevinen. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı diyor komşusu. Çocuk ölüm döşeğindeyken Allah Resulü aleyhissalatu onu ziyarete gidiyor. Bakıyor ki çocuk can çekişiyor. Artık... Ölüm emmareleri gözüküyor. Allah nasıl çocuğa dönüyor. Ya hulam, söyle la ilahe illallah de. Çocuk babasına bakıyor. Babası da Ebul Kasım'a itaat et diyor. Çocuk la ilahe illallah diyor ve vefat ediyor. Onu diyor ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Hakikaten çok hırslı bir peygamberdi. Aleyhisselatu vesselam. Ve Başka bir ayette Allah Azze ve Celle İsra suresi 73, 74 ve 75. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle, özür diliyorum kardeşler, Ahzab suresinde gelen ayetin kerimesinde Allah Azze ve Celle müminleri vasfederken onlar ki diyor Peygamber Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ondan, ondan korkarlar ve Allah'tan başka da hiçbir şeyden korkmazlar diyor. Ve kefa billahi hasib. Allah onlara yeter diyor. İşte bunların da en önemlisi en önderi bizim peygamberimiz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam konuştuğu zaman hiçbir zaman boş konuşmayan birisiydi. Konuştuğu vahiydi. Tekim Allah Azze ve Celle وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ illa وَحْيٌّ يُوْهَا Muhakkak o kendi hevasından, arzu ve isteklerinden, şehvetinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak ve ancak vahiden başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. Tekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nizah da olsa, şakalaşma da olsa, ciddi de olsa hiçbir zaman boş konuşmayan birisiydi. Şakayla da olsa hiçbir zaman yalan söylemeyen birisiydi aleyhissalatu vesselam. Tekin kendisi de şaka da olsa sakın yalan söylemeyin buyurmuştur aleyhissalatu vesselam. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tebliğinde masumdu kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onu masumlardan etmişti. Nasıl ki onu masum kıldıysa aynı zamanda kitabı da nedir? Allah Azze ve Celle tarafından korunmuş bir kitaptır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik onu koruyacak olan da biziz buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Kendisine vahyedilen şeyi en güzel şekilde ve tas tamam olarak tebliğ etmiştir aleyhissalatu vesselam. Ki Sahabe de bunu anlatan birçok rivayette bunu doğrulamıştır. Selmanül ül Farisi radıyallahu anhu diyor ki kendisine denildi ki sizin peygamberiniz her şeyden haber veriyormuş. Hatta bu tuvalet adabından bile diye soruyorlar. Selman diyor ki evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize tuvalete girdiğimiz zaman tuvalet hacetinde kıbleye yönelmemizi yasakladı ve Sağ elle temizlenmeyi ve üç taştan az olacak şekilde istinca'yı da bize yasakladı. Aynı zamanda tezek ve kemikle de istincağı yapmamızı bizden yasakladı diyor. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize her şeyi açıkladı. Hatta öyle ki havada uçan kuşun kanadından bile bize haber verdi diyor radıyallahu anh. Allah Resulü Ayşe hanımızdan gelen rivayette radiyallahu anhadan diyor ki: Eğerdür her kim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ın indirdiği şeyden bir şeyi ketmettiğini, gizlediğini söylerse muhakkak o yalancıdır. Çünkü Allah diyor ki: Ya eyyuher resul bellig ma unzile ileyk ey peygamber Allah'ın sana indirdiğini tebliğ etmiyormuştur diyor. Ve yine başka bir rivayette diyor ki, her kim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın vahiyden bir şey gizlediğini söylerse sakın onu tasdik etme. Çünkü Allah diyor ki, ey peygamber, sana indirileni vahyet. Rabbinden sana indirileni vahyet. Eğer böyle yapmazsan, peygamber Allah'ın risaletini yerine getirmemiş olursun, diyor. Ve yine eğer Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Kur'an'dan bir şey gizleyecek olsaydı muhakkak ki Ahzab suresi 37. ayeti kerimeyi gizlerdi diyor Ayşe anamız. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın özelliklerinden bir tanesi de kardeşlerim. Kendisi indirdiği vahide indirilen vahyi tebliğde masumdu kardeşlerim. Masumiyet özelliği vardı. Yani Allah Azze ve Celle onu ondan korumuştu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ O kendi hevasından konuşulmaz. O konuştuğu kendisine vahyettiği vahiden başka bir şey değildir. Demek ki Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilini ne yapıyor? Her türlü yalandan her türlü iftiradan koruyor ve onun konuştuğu vahiyden bir şey ne yapmıyor? Olmuyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle diyor ki eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskı bırak yıkalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz de buna engel olamazsınız diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Allah adına bir şey uydurmuş olması katiyen mümkün değildir. Öyle bir şey olsaydı bile haşa ki Allah Resulü bundan münezzehtir. Allah Azze ve Celle'nin bu sözünde bu ayetinde buyurduğu gibi onun intikamına maruz kalırdı. Allah onun yalancılığını ortaya çıkarır ve ne yapardı? O şah damarından yakalardı. Ama peygamber böyle bir şey asla ve asla kendisinden sudur etmemiştir. Yoksa onlar... أم يقولون افترى على yoksa onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yalan iftirada bulunduğunu mu söylüyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bundan kesinlikle münezzehtir Evet İsra Suresi'nde Allah azze ve celle buyuruyor ki müşrikler sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni Neredeyse sana vahyettiğimizden sattıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost edineceklerdi. Eğer seni sebepkar kılmasaydık, gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin. O zaman hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık, sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın. Eğer Allah'ın sebat olmasaydı, ona sebat vermeseydi. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlar mısınız kardeşlerim? Kadın güzelliğiyle, zenginliğiyle, ihtişamıyla, soyuyla Yusuf Aleyhisselam'ı davet ettiğinde zinaya ne diyor? Neredeyse o da ne yapacaktı, ne edecekti? Eğerdür Rabbinin apaçık burhanını görmeseydi. Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberlerini bu şekilde ne yapıyor? Sebat kılıyor, sebatkar kılıyor, koruyor. Tıpkı burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselamı koruduğu gibi, tıpkı orada Yusuf Aleyhisselamı koruduğu gibi, tıpkı İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman, ya nar kuni berdanu salaman İbrahim, ey ateş İbrahim'e karşı soğuk ve selamette ol dediği gibi. Evet, Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin kardeşlerim. Ve Sünnetten delillere baktığımız zaman, Allah Rasulü e, Talha bin Ubeydullah, radıyallahu anhu diyor ki kendisi aşireti beşerden bir tanesidir. Allah kendisinden razı olsun. Sizden bir şey Allah tarafından, Allah'tan bir şey konuştuğum zaman onu alın. Ben diyor muhakkak ki Allah'a karşı hiçbir zaman yalan söylemem diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki Allah Resulü aleyhisselam Allah'tan verdiği haberde kesinlikle ve kesinlikle yalan kendisinde olmayan birisidir. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan duyduğum her şeyi yazıyordum. Bunun üzerine Kureyş beni bundan yasakladılar. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğun her şeyi yazıyorsun. Halbuki Allah Resulü Selam bir beşerdir, bir insandır. Yani sinirli anında da, normal anında da konuşur. Onun üzerine diyor yazmayı bıraktım. Ve bu olayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım. Allah Resulü dedi ki yaz. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu dilden, bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz buyurdu aleyhissalatu vesselam. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette buyurur ki aleyhissalatu vesselam inni la akulü illa hakkan ben haktan başka bir şey söylemem diyor aleyhissalatu vesselam. Sahabe diyor ki e Allah'ın Resulü sen bazen bizimle şakalaşıyorsun yine diyor ki inna la akulü illa hakka ben haktan başka bir şey söylemem diyor aleyhissalatu vesselam Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kardeşlerim peygamber olarak gönderilmezden önce de peygamber olarak gönderildikten sonra da küfür ve şirkten her zaman için veriyor olmuştur şimdi bakalım birinci şirk olan peygamber olarak gönderilmezden önce Allah Resulü selam hiçbir zaman küfre ve şirke düşmemiştir Denin nedir? Enes i̇bn Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam süt annesinin yanında süt kardeşleriyle oynarken birden bir cibril geldi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın göğsünü yardı. Oradan bir et parçası çıkardı. Sonra altın bir tasın içerisinde zemzem suyuyla onu yıkadı, sonra onu tekrar yerine yerleştirdi. Ve bu şeytanın ondan nasibidir. Sonra çocuklar hemen geldiğinde zannettiler ki Muhammed aleyhissalatu vesselam vefat etti, öldü. Sonra Allah Resulü geliyor ve onun da hala diyor ki Enes radıyallahu anh ben diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın göğsünde hala o Dikiş izlerini görürüm diyor. Enes i̇bn Malik radiyallahu an. Hadis gösteriyor ki Cibril aleyhisselam Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın o göğsündeki kalbindeki şeytanın nasibini, hazını oradan ne yapıyor? Çıkarıp alıyor ve hayatı boyunca da şeytan ona musallat olamıyor. Bu ne zaman gerçekleşiyor? Allah Resulü aleyhisselam henüz e, süt annesinin yanında yani süt çağındayken gerçekleşen bir olay kardeşlerim. Zeyd ibn i Har ise radıyallahu anhu anlatıyor. Bir diyor Nuhas bölgesinde bir put vardı ona isaf veya na ile denilirdi. Ve müşrikler tavaf ettiği zaman gelir o putana yaparlardı? Ellerini sürerlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam tavaf etti. Ben de onunla birlikte tavaf ettim. Ona o puta geldiği zaman, isaf adlı puta geldiğim zaman ben elimi dokundum ama Allah Resulü selam <gülüyor> asla ve asla elini dokunmadı. Daha sonra beni de bundan nehyetti. Sakın ona dokunma dedi diyor peygamberlikten önce. Ben ona acaba ne olacak diye tekrar dokunduğumda ben seni bundan yasaklamamış mıydım dedim diyor. Ve daha sonra Allah Azze ve Celle işte bu insana peygamberliği indirdi diyor Zeyd-i Radiyallahu anhum. Ve yine Mekke ehlinin kardeşlerin bayramlarda bir araya geldikleri ve yanında birik, e, e, toplandıkları putları vardı ki Kureyş onun yanında senede bir sefer toplanırlardı. Ve ona tazimde bulunurlardı. Ve amcası Ebu Talip onunla birlikte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gelmesini de her ne zaman istemişse... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman Kureyş'in o putlarına ne yapmamıştır? Gitmemiştir. Ve diyor ki Allah Resulü, Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ben diyor ne zamanki bir puta yaklaşsam hemen benim yanım, benim, bana uzun ve beyaz bir adam gözükür, hemen yanım, yanımda bilir, belirir ve ey Muhammed sakın ona dokunma derdi diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hiçbir zaman bir puta ne tazim etmiş ne de dokunmuştur kardeşlerim peygamberlikten önce. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sefere çıktığında biliyorsunuz bu Buhayr adlı rahibin yanına uğruyor. Ve rahip diyor ki ey çocuk Lat ve Uzza'nın Uzza adına soruyorum diyor. Sana sorduklarıma cevap verir misin? Bu üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve henüz peygamber olmamışken kesinlikle ve kesinlikle ne Lat ne de Uzan adına yemin etmemiştir ve çok büyük bir şekilde ne atmıştır o e, rahibin sözüne öfkelenmiştir. Böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam henüz kendisine peygamberlik verilmezken verilmemişken bile ne şirke ne de küfre hiçbir zaman bulaşmamıştır kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun o sahabeden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da. Evet Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere Nasib Beyle, Allah'im bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru, bizi bütün inananları, anımızı, babamızı rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyler. Allah'a min. ve Allahu bihamdik, İşhedu Allah ilahe illa Anta astafiru kawtu bilek, waakhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin.